Bismillahirrahmanirrahim. ve rahmetullah elhamdülillah elhamdülillah ve ve ve billahi min ve min men ve men illallah abduhu ve İttakullah ve atığı, inna Allaha ma al-lazīn ittaku ve al-lazīn hū mūsīnu. Kāl fi kitābihi al-karīm. Aẓzubillāhi min al-shaytānir raǧīm. Ssallallahu alaihi wa ve, minel, al -hak. ve min kabl İlâ وقال الله تعالى في آية اخرى اؤتلم ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر بل ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الله تعالى في آية اخرى الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve kâllallâhu teâlâ fî âyetin uhrâ, estağuzubillâh, ve men yağşu an zikrîrrahman, nükayyud lehu şeytanen, ve huve lehu karîn. Sadakallâhul azîm. Sevgili kardeşler, Kur'an'ın önemli bir kavramı olan zikirle ilgili bazı hatırlatmalarda bulunacağım. Okuduğum ayet-i kerimeleri olarak vermek istiyorum. Birinci okuduğum hadit suresi 16. ayette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 45. ayette Cenab-ı Hak Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru eda et. Çünkü namaz insanı hayasızlıktan, her türlü aşırılık ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı zikretmek ve Allah'ın zikri olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor, buyrulur. Üçüncü okuduğum Enfal Suresi ikinci ayette de Cenab-ı Hak maal olarak müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zikredildiği zaman onların kalpleri ürperir. Onun ayetleri okunduğu zaman da onların imanları artar. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. buyrulur. Son okuduğum Zuhruh Suresi 36. ayetin malinde ise kim Rahman'ı zikretmekten gafil olursa, yanında kendisine musallat olan bir şeytan bulur. Artık bu, onun için bir arkadaştır. Zikir, Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur yerde zikredilen önemli bir ibadet. Hatta bütün ibadetlerin esası, özü, en büyüğü. Ve her ibadet bir zikirdir. Günlük hayatımızdaki yaptığımız Allah'ı razı edecek ameller de aslında birer zikirdir. Bütün ibadetlerin özü Allah'ı hatırlamaktır. Dolayısıyla zikir de hatırlamak demektir. Allah'ı hatırlamak her işimizde. Zikir zannedildiğinin aksine sadece dille yapılan bir ibadet değildir. Bunun gönülle yapılanı, amellerle, eylemle yapılanı, zihinle ve dille yapılanı vardır. Allah'ı hatırlatmayan ibadet, ibadet olmaktan öte bir alışkanlığa, bir şekille ilgili bir ritüele dönüşen bir husustur. Dolayısıyla ibadet bizim Allah'a yaklaşmamıza, Allah'ı bütün gönlümüzde, bütün hastalarımızda hissetmemize sebep olmalı ki bizi Allah'a yaklaştırmış ve zikir seviyesine çıkmış çıkarmış olsun. Evet, zikir ne demektir? Tasavvufçular zikri maalesef, Yüzlerce senedir tek anlama indirgediler, dille bazı kelimeleri tekrar etmek olarak zannediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de zikir kelimesi yaklaşık 30 ayrı anlamda kullanılır. Zikrin bir değil 30 civarında anlamı vardır Kur'an'da. Bunların en önemlisi zikir Kur'an demektir. Zikredin demek, Kur'an'la dolu dolu yaşayın demektir. Kur'an'ı hayatınıza geçirin demek. Zikir Kur'an demek olduğu gibi zikir namaz demektir. Allah namaz konusunda nice ayetlerde namaz yerine Allah'ı zikredin der. Cuma içinde öyle der diğer bazı namazlar içinde. Zikir, Allah'ı hatırlamak demektir. Allah'ı gündemimize getirmek, Allah'la birlikte olmak, Allah düşüncesiyle beraber yaşamak, ondan ayrı olmadığımızı değerlendirmek. Dolayısıyla zikrin besmele anlamı vardır. Hayvan keserken Allah'ı zikredin denilir. Yani besmele çekin. Bunun gibi 30 civarında anlamından bahsediyorum. O yüzden zikir sadece dille bazı kelimeleri tekrar etmek, hele o televizyonlarda, internetlerde dans eder gibi değişik figürler sergileyerek halkın höykürmek dediği, hu çekmek dediği anlayışların sünnetle alakası yoktur. Kur'an'ın zikrinden zikredin demesinden bunları anlarsak çok yanlış anlamış oluruz. Böyle bid'at anlayışlar, yaklaşımlar, zikri istismar eden, zikir kavramını yozlaştıran ve Allah'ın emrinde ve Rasul'ün uygulamasında olmayan sonradan çıkmış uydurma ibadetimsi husus lardır bid'attır. Kişiye sevap yerine bazı anlayışlar bid'at kavramına girerse günah getirir. Yine halk arasında zikir deyince çok fazla zikir çekilince kişinin meczup olacağı vesaire gibi anlayışlar vardır ki Kur'an'a terstir. Kur'an çokça zikredin der. وَسْكُرُ اللّٰهَ Allah'ı çokça zikredin. Çokluğun bir miktarı yok. Kişiye göre, duruma göre değişir. Ve ama Allah hiçbir ayetinde şu kelimeleri şu kadar tekrar edin, şu sayıyla şöyle zikredin demez. O yüzden sayılar Kur'an'da zikir kavramıyla hiç alakalı olarak vurgulanmaz. Evet. Allah'ı hatırlamanın mutlaka her an bir vesilesini bulmamız gerekiyor. İbadetler bizi Allah'a yaklaştıracak ve ibadetlerin de zikir kavramı öne çıkmış olacak. Söz gelimi günümüzde Allah'la alakalı kavramlar gittikçe sekülerleştirilen insanlarımızın ağzından pek dökülmüyor. Eskiden çok daha kavramlarımız vardı Allah'la alakalı. Ben bir döküman yaptım, 1200 civarında Türkçe'ye girmiş deyim çıkarttım Allah lafzıyla ilgili. Bunların elli tanesi ancak aklımızda kaldı şu anda, günlük dilimizde kaldı. Söz gelimi Allah'a ısmarladık deriz. Bir şeye hayret ettiğimizde Allahu Ekber, Subhanallah diyenlerimiz hala tek tük kaldı. Efendim şimdi artık hayret ettiği zaman wow diyor insanlar veya böyle anlamsız ifadeler, maşallah, inşallah, İnşallahı insanlar sanki olmayacak bir iş için kullanıyor. Halbuki ben karar verdim yapacağım, Allah bir engel çıkartmazsa, Allah da dilerse söz veriyorum anlamına geldiği halde insanlar ipe un sermek anlamında kullanıyor. Ve mesela işimiz Allah'a kaldı tabiri, işimiz yaş anlamında kullanılıyor. Allah'a kalan bir iş neticelenmezmiş gibi inanca da tesir edecek böyle çok çirkin anlayışlarımız oluşmaya başladı. İşte Allah'a emanet, fi sebilillah, bi iznillah gibi ifadeler ne kadar gündemde. Yani nasılsın denilince bile kişiler elhamdülillah diye Allah'a hamdini, şükrünü ifade etme ihtiyacı duyuyordu. Birbirlerine sık sık dua ederken Allah bereket versin, Allah ziyade etsin, Allah afiyet versin, Allah şifa versin, Allah korusun, muhafaza etsin gibi sık sık Allah'la ilgili deyimlerimiz, ifadelerimiz vardı. Giderek bunlar maalesef hayatımızdan da dilimizden de çıkıyor. Evet, zikri tekrar ihya etmek ve zikirle yeniden ihya olmak zorunluluğumuz var. Yani yolda yürürken, otururken, hanımlar yemek yaparken, herhangi bir iş yapıyorsak o işimizi devam ettirirken, araba sürerken dilimizde Kur'an ayetleri veya ibadet sayılacak güzel ifadeler bulunursa işte Allah'ı hatırlamış ve davranışlarımızı ibadete dönüştürmüş oluruz. Dervişin zikri neyse fikri de o olur derler. Öyle midir bilmem ama insanın söylediği söz düşüncesine de yaşayışına da etki eder. Mesela limon deyince çoğumuzun ağzı ekşir. Bir kelime söylenilince yani o sözün etkisini yer yer görürüz. Bit deyince başımızı kaşımaya başlarız kimi zaman. Dolayısıyla Kişi sevdiğini dillendirirse, sevdiğinin sevdiklerini de sever veya sevdiğine daha fazla yaklaşır. Sevdiğinin rızasını elde etmeye çalışır. İşte Allah'ın adını anmak, zikretmek kişiyi gafletten uzaklaştırır, her davranışını bir ibadete dönüştürür. Tabi bunu şuurla, bilinçle yapmak gerekiyor ve neyi nasıl söyleyeceğimizi de iyi bilmemiz gerekir. Allah nasıl zikredilir? Eğer dille zikirden bahsediyorsak, Kur'an'da ve Sünnet'te tavsiye edilen dört zikir ifadesi vardır. Onun dışında sevaba girilen ibadet kabul edilecek bir zikir yoktur bildiğimiz kadarıyla. Birisi tehlil, birisi tesbih, birisi tahmid, birisi tekbir olmak üzere dört çeşit zikirden bahsederiz. Afdalu zikri La ilahe illallah zikrin en faziletlisi, hatırlamanın en hayırlısı nedir? Allah'tan başka ilah olmadığıdır. Tabi bunu tesbihle çekmekten ziyade tevhidi bir bilinç olarak zihnimize iyi yerleştirmek, Allah'tan başka ilahın, hakim gücün, otoritenin olmadığını Devamlı hatırlamak, başkalarına da hatırlatmak gerekir ki bunu zikir olarak içselleştirmiş olalım. Ama dilimizle de söyler miyiz? Söyleriz. Bakın ezanda tekrar ediyoruz, kâhmet'te tekrar ediyoruz, <gülüyor> namazda tekrar ediyoruz bu dört kavramı. Birisi tehlildir, la ilahe illallah sözü. İkincisi tesbihdir, subhanallah, subhanallah ve bi subhanallahil azim, subhane Rabbiyal azim gibi ifadeler, tesbih ifadesi. Allah'ı yanlış sözlerden arındırmak, yanlış olarak Allah'ı eksik ve kötü sıfatlarla yad edenleri protesto etmek anlamına gelen bir kavramdır tesbih. Tabi her şey tesbih eder bütün varlıklar ama siz onların tesbihini anlamazsınız der Kur'an. Tesbih ve secde insan dışındaki varlıkların Allah'a itaat etmesini, ona saygıyla onun emirlerini yerine getirmesini, ne için yaratıldılarsa onun için kullanıldıklarını ifade eden, bu anlamda değerlendirilen bir kavramdır. Sonra tahmid dediğimiz elhamdülillah, Allah'a hamd etmek, şükretmek, Allah'ın nimetlerini hatırlamak, onu yüceltmek anlamındaki ifade. Sonra tekbir, Allahu Ekber demek, Allah'ın en büyük olduğunu, başka şeylerin çok önemli olmadığını, Allah'tan yüce başka hiçbir değerin, hiçbir varlığın bulunmadığını ikrar ve ifade etmek. Evet. Kur'an der ki, وَذْكُرُ اللّٰهَ كَمَا Allah'ın size öğrettiği gibi zikredin. Kendi kafanızdan veya başkalarının öğretisiyle değil. Maalesef tasavvufta uydurma böyle zikir diye ortaya konulan, Allah'ın öğretmediği sünnette olmayan uygulamalar ve sözler maalesef çokça vardır. Evet. Müminlerin Allah denilince kalplerinin ürperdiği, dolayısıyla bir zikir kavramının, bir Allah demenin ağırlığını hissetmeleri gerekiyor. Okuduğum ayette de sizin kalplerinizin Allah'ın zikriyle yumuşadığı, saygıyla Allah'ın huzurunda eğildiği vakit gelmedi mi deniliyordu hatırlayalım. Demek ki Allah'ı zikretmediğimiz zaman gaflet içinde oluyoruz. Allah'ı unutuyoruz, Allah da bizi kendimizi ve Müslümanlığımızı unutturmuş oluyor. Ve bu bizim için ciddi manada, manevi anlamda ölüme yaklaştıran bir afet oluyor. Kişiler maalesef bireyselleşti, sekülerleşti aşırı dünyevileşti. Konuşmalar hep para üzerinde, dünyevi değersiz değerler üzerinde olmaya başladı ve bunun da neticesi olarak gönlümüzün tatmin olmaması, psikolojik sıkıntılar, stresler, bunalımlar kendini gösterdi. Psikolojisi sapasağlam olan içimizde belki kimse yoktur. Az veya çok psikolojimiz olumsuz anlamda problemlere doğru, devamlı büyüyen problemlere doğru bizi sürüklüyordur. Çocuklarımızın bile psikolojisinin ne kadar sağlam olup olmadığını düşünebiliriz. Bunun önemli bir sebebi Allah'la irtibatımızı kesmemizdir. Kur'an اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ diyor, bilirsiniz. Dikkat edin, ancak Allah'ı zikretmekle, Allah'ın zikriyle kalpler huzura kavuşur, mutmain olur diyor. Biz kalbin huzurunu başka şeylerde aradık ve o yüzden stresli, bunalımdı. Bunu aradığımız şeyler bize daha dünyadaki avans olarak. Yani Allah'ın zikri e, olmadan, Allah'a ibadet olmadan kalbin huzura kavuşması, tatmin olması, psikolojisinin düzelmesi mümkün değildir. Nasıl beden sağlam gıdalar sağlıklı beslenmeyle sağlığını devam ettirirse, vücut için gıdaların önemi nasıl büyükse, manevi yönüyle de insanın iç dünyasının ibadetlere, Allah'ı zikretmeye e, o kadar ihtiyacı vardır. Manevi dünyamızın tatmin olması, bizi de güzelliğe doğru ulaştırması için Allah'ı zikretmeye ihtiyacımız var. İşte zikretmeyen gönüller ne ne yapıyorlar? Bir sürü huzursuzluk yaşıyorlar ve toplumada huzursuzluk aşılıyorlar. Artık eşini kesen efendim, çocuğunu öldüren, diğer insanları işte on parçaya, yirmi parçaya bölen haberler gayet artık yadırgan masale geldi. Üç yaşındaki çocuğun veya yetmiş yaşındaki ihtiyar ninenin ırzına geçmelerden tutun da söylenemeyecek kadar çirkinlikler artık doğallaştı. İnsanlarımız Allah'tan uzaklaşıyor, ibadetten uzaklaşıyor, zikirden uzaklaşıyor, Kur'an'dan uzaklaşıyor. Dolayısıyla acı meyvelerini daha günümüzde ciddi manada yaşıyoruz. Ya bu nesillerin, bu Allah'tan uzak, alnı secdeye gelmeyenlerin çocukları ne olacak, onların çocukları ne olacak, düşünülmesi bile gerçekten insanı rahatsız ediyor. Öyleyse biz yanlış zikredenlere bakarak zikirden soğumak yerine, doğrusunu, gerçeğini yerine getirmek, Allah'ın çokça zikredin dediği zikir ibadetini hem diğer ibadetlerin içerisinde hamlederek hem de kendisini hem dille hem tefekkürle hem gönül bağı ile dost doğru bir zikir yoluna girmek zorundayız. Rabbimiz emrediyorsa mutlaka bizim için hayırlar vardır, faydalar vardır ve bu kadar çok emredilen bir zikrin de bizim dünyamıza da ahiretimize de çokça faydası söz konusudur. Evet tabi zikrederken Allah Rasulü'nün usulüne uymak, o nasıl zikredin dediyse nasıl zikrettiyse öyle yapmak Allah'ın da sessizce zikredin huşuyla zikredin emrine uymak gerekir böyle törenler içerisinde dans eder gibi zikirler olmaz. Sözgelimi sema ayinleri bir ayin denilir adına bile veya müzikli, kadınlı, erkekli böyle neler var? Zikir meclisleri var veya işte hoplayarak, zıplayarak bu tür zikirler Allah Resulü'nün uygulamasında yoktur. Yine Peygamberin uygulamadığı rabıta gibi, hatme gibi hususlarda zikir ve ibadet sayılmaz. Evet, biz Allah'ın adını yüceltmek, sık sık bunu gündeme getirmek ve özellikle de Kur'an'ı hayatımıza geçirerek zikri tüm şumulüyle hayatımıza taşıyarak yaşamak zorundayız. Evet, demek ki yozlaştırılan kavramları yeniden ihya etmek için, kendimizin de bunlarla ihtiyacını koparmamak için yeniden Kur'an'a dönmek, yeniden İslam'a dönmek, ihtiyacımız olan Allah sevgisini, Allah'a yakınlığı bu ibadetlerle gönlümüzü de tatmin ederek yerine getirmek gerekiyor ki ne yapmayalım? Fıtratımızı bozmayalım. Allah'ın yarattığı güzelliğimizi koruyup Allah'a mümince ulaşmanın yolunu bulalım. Rabbim Allah'ı unutmayan, Allah'ı sık sık hatırlayan, Allah'tan bağımsız bir iş yapmamaya çalışan, Allah'ın kulu olduğunu, mümin bir kulu olduğunu bütün davranışlarımızla ispat etmeye çalışan muvahhid, mümin, zâkir kullarından eylesin inşallah. Ela, innahs sen el kelim be ablani zam, kelimullahi melik el aziz el allam. Kemakarallah ve tabarake ve taala fil kelim. Ve iza kure el Kur'an, fes temi ola ve ancito lalekum turhamun. Azzallahi min shaitanir rajim. İsmi Allahir